17. Özellik Düşmanın Olumsuz Girişimleri Büyük alim El-Mubar Kefuri bunlardan bazılarını saymıştır. Ondan nakletmek suretiyle biz de burada bazılarını zikrediyoruz. 1. Yalanlama, alaya alma, küçümseme ve hakaret etme. Bütün bunlarla Müslümanları başarısızlığa uğratmak ve manevi güçlerini azaltmak istemişlerdir. Resulullah Aleyhisselam'a alçakça iftiralarda bulunup gülünç ithamlar ortaya atmışlardır. 2. Davayı karalamak, şüphe uyandırmak, yalan propaganda yapmak, Resulullah Aleyhisselam'ın şahsiyetiyle ilgili uydurma hikayeler yaymak. Bütün bunları çoğaltmak suretiyle Resulullah'ın davetini düşünmek için insanlara fırsat bırakmamak. 3. Bu bizden önceki kavimlerin efsaneleridir diyerek Kur'an'a itiraz edip insanları ondan uzak tutmak. Ennadr bin El-Hariz, Hiire'ye gidip orada İran şahlarının, Rüstem'in ve İsfendiyar'ın hikayelerini öğrenmişti. Resulullah Aleyhisselam ne zaman bir mecliste Allah'ı hatırlatmak ve onun azabından uyarmak için konuşmaya başlasa, Ennadr, ona muhalefet ederek söz alır, ''Vallahi Muhammed benden iyi konuşamaz.'' diyerek İran şahlarının, Rüstem'in ve İsfendiyar'ın hikayelerini anlatırdı. Sonra da, Konuşmada Muhammed'in benden üstün yanı nedir diye sorardı. 4. Pazarlık Müşriklerin inançlarından bazılarını ve Muhammed Aleyhisselam'ın inançlarından bazılarını terk etmeleri suretiyle yolun yarısında İslam'la cahiliyeyi birleştirmeye çalıştılar. Onlar sana indirilen ayetlerden beğenmediklerini bırakman için senin kendileriyle uyuşmanı isterler. Böyle yapsan seni överler. Kalem Suresi 9. Ayet ''Ey Muhammed, de ki, ey inkarcılar, ben sizin taptıklarınıza tapmam.'' Kafirun Suresi Bu örnekleri vermemizin sebebi, her dönemde aynı tür olayların olma ihtimalidir. İslami hareketin davanın bütünlüğünü koruyabilmesi için, kafirlerin bu türlü girişimlerini çok iyi bilmesi gerekir. Çünkü dava adamları vazifelerini yaparken, soğuk harbin her çeşidine maruz kalacaklar, halaya alınacaklar, küçük görülecekler, akıllarından zoru olan bağnaz gericiler ve geri kalmış radikaller diye itham edileceklerdir. Çöl, çadır ve deve çağına dönmek isteyenler, hatta gerizekalılar olarak nitelendirileceklerdir. Bu davetçiler için Ademoğlunun efendisi olup, kavmi tarafından delilikle itham edilen Resulullah Aleyhisselam en güzel örnektir. Nun- Kalem ve onunla yazılanlara and olsun ki, Ey Muhammed! Sen Rabbinin nimetine nail olmuş bir kimsesin. Deli değilsin. Kalem Suresi 1-3 Onu yalancılıkla itham ediyorlardı. Fakat o, kendilerinin, Tecrübelerimizle senin yalan söylediğine rastlamadık sözlerinin şehadetiyle de, Beşeriyetin doğrulukta eşine rastlanmadığı bir insandı. Günümüzde de cahiliyenin basın yayın organları İslam davetçilerini yalancılıkla, ahlaksızlıkla ve insanlığa düşman olmakla itham etmektedirler. Davetçilerin düşmanlardan gördüğü diğer bir uygulamaysa İslam prensiplerinin saptırılmak istenmesi, insanlara çok kötü bir surette sunulmaya çalışılmasıdır. Günümüzde basın yayın organları aralıksız olarak her gün bu dini zehirlemeye çalışmaktadırlar. En olumlu yaklaşanlar bile İslam'ı takdim ettiklerinde onun geçmiş çağlar için geçerli olduğunu ve Arap ümmetinin o zamanki kaderi olduğunu söylemektedirler. Onlara göre çağımız ırkçılık çağıdır, bilimsel, sosyalizm çağıdır, ilerici demokrasi çağıdır. İslam, insanlık tarihinde rolünü oynamış ve ortadan kalkmıştır. Aynı müşriklerin Kur'an hakkında bu geçmiş kavimlerin efsaneleridir demeleri gibi. Günümüzde Müslümanlar, düşmanların kendilerine, davalarına ve dinlerine karşı açmış oldukları bu savaş metotlarına karşı çok uyanık ve tetikte olmalıdırlar. Çağımızın korkunç bir şekilde işleyen basın yayın organları, gazeteleri, radyoları, televizyonları, videoları ve kitapları İslam'a karşı savaş açmış durumdadırlar. Ey Müslüman gençlik! Sizler hepiniz hedef alınmış durumdasınız. Davanız hedef alınmış durumda. ''Bu savaşı kazanmak için elinizdeki en büyük silah sabır ve bilinçtir.''